Allahu bilahe min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahı Rabbi'l-âlemîn. Ve salat ala Rasulüna Muhammedü ve ala alehi ve sħabhihi ajmâ'în. Rabb ve واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين بسم الله لا يضر مع في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم <تصفيق> Cuma'nız mübarek olsun. Bu mübarek günümüzde yine bu mübarek gün ile ilgili bir sohbetimiz olacak. Rabbim feyzini nasiplenmeyi fayda vermeyi, fayda görmeyi cümlemize nasip etsin. Değerli kardeşlerim Cuma gününün önemi Cuma namazının önemi ile ilgili bazı hatırlatmalarımız olacak inşallah. Özet bir şekilde bazı bilgileri burada yeniden hatırlayacağız hep beraber. Değerli müminler, cuma demek toplanmak demektir. Cuma gününün eski adı Arapça dilinde Arube idi. Bugün Cuma olarak daha sonra değiştirildi. Eski semavi dinler olan Yahudilikte, Hristiyanlıkta da Cuma günü kutsal görülüyor ve bu gün bayram olarak biliniyor ve insanlar bugün de mabetlerde toplanmak suretiyle bugünü ifa ediyorlar, ihya ediyorlar. Bugün de toplanıyorlar, topluca ibadetler yapıyorlar. Ancak daha sonra Hristiyanlar pazar gününü seçtiler, değiştirdiler. Yahudiler cumartesi gününü seçtiler. Allahu Teala da cuma gününü müminler için bayram kıldı. Bugün Müminlere kaldı, Müslümanlara kaldı. Değerli Kardeşlerim, Cuma günü müminlerin haftalık bayramıdır. Bugün diğer günlere nazaran önemlidir, kutsaldır. Bugün de yapılacak olan ibadetler diğer günlerde yapılacak olan ibadetlere göre faziletlidir. Bugün yapılacak olan dualar diğer günlerde yapılacak olan dualara nazaran kabule şayandır ve bugün de özellikle imam hutbeye çıktığında namaz bitene kadar geçen süreçte Allahu Teala yapılan duaları geri çevirmez. Ancak Kişinin de dualarının kabul olması için Allah'a yakın olması lazım. Bu vakit duaların Allah katında müstecab olduğu evla bir vakittir. Ama kat'i surette yapılan her dua bu vakitte kabul olunacaktır diye bir şart yoktur. Hadisi Şerif'te duanın müstecab olduğu geri çevrilmeyeceğine dair ifadeleri barındıran hadisi şerifte bu ifadeleri algılarken, anlarken kesin bir şekilde bu böyledir tarzında bir anlayış olmaması lazım. Zira duayı yapan insanın durumuna göre bu iş değişir. Allah'a yakınlığına göre bu iş değişir. Yapmış olduğu duanın şer'i olup olmadığına göre bu iş değişir. O kişinin sadece dar günde dua edip etmediğine göre, iyi günde Allah'ı unutup kötü günde Allah'ı hatırlama gibi bir yanlışlığa düşüp düşmemesine göre, bu durum değişir değerli kardeşlerim. O yüzden... Bu vakitlerde özellikle dua etmek, duamızın kabul olması için önemlidir. Bu vakitleri kollayalım ve bu vakitlerde dualar edelim, yalvaralım. Sorunu olmayan insan yok. Herhangi bir hastalığı olmayan insan yok. Herhangi bir problemi, derdi, düşüncesi, kederi, elemi olmayan insan yok. Yoktur böyle bir insan. A'dan Z'ye yoktur. Devlet başkanından ta toplumda dağdaki çobanına kadar herkesin sorunları vardır, dertleri vardır. Herkesin kendine göre, zenginin kendine göre derdi vardır, zengin derdi vardır, fakirin kendine göre fakir derdi vardır. Ama bir dert vardır. Şanı, şöhreti yakalayan insanların da derdi vardır. Hatta hatta heva, hevesine göre, nefsine göre... Nasıl uygun gelirse, nasıl denk gelirse öyle yaşayan eyyancı kesimin de dertleri vardır. Onlar da derler ki, acaba nasıl yapsam da şu zevki daha hoş bir hale getirsem, nasıl bir fen uygulasam da bundan daha iyi bir zevk alsam diye düşünür. Dolayısıyla herkesin derdi vardır. Herkesin derdi vardır. Ama değerli kardeşlerim, değerli müminler, bu dertlerin ilacı Yüce Rabbimiz'dir. Rabbimizden isteyeceğiz. Rabbimizden bu ihtiyaçlarımızı karşılaması için niyazda bulunacağız, duada bulunacağız ki burada bir ibadet oluşsun. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ed-duaa lubul ibade, dua ibadetin özüdür. Yalvarmak ibadetin özüdür. Yakarmak ibadetin özüdür. Allah'a gönlü açmak, elleri açmak, derdim var ya Rabbi, derman ol ya Rabbi demek ibadetin özüdür. Bu özün ortaya çıkmasını istiyor Allahu Teala. O yüzden bu farklılıklar var. Dertler var, problemler var. Allahu Teala istiyor ki Kendisi bilinsin, istiyor ki dertlerin çözüldüğü bir merci olarak hatırlansın. Eller ona açılsın, gönüller ona açılsın. Bütün umut kapılarının onda olduğu, çözüm kapılarının, kurtuluş kapılarının kendisinde olduğu bilinsin. Bilinmelidir. Bazı insanlar derdi olur, hastalığı olur, kederi olur, öylece bekler. Derman için uğraşmaz. Rab'bine yalvarmaz der ki bunu bana veren Rabbimse demek ki verecekti de verdi. Şimdi ben doğa da etsem, ağlasam da, sızlasam da bu dert benden gitmeyecek gibi bir yanlış inanca düşen insanlar olabilir. Bu çok yanlıştır değerli kardeşlerim. Allahu Teala bir insana hastalık vermiş olsa bir insana dert vermiş olsa bir sıkıntıyla onu imtihan etmiş olsa bu o insana yapılan bir ihanet değildir. O insanı üzmek için değildir. O insanı hayattan uzaklaştırmak hayata karşı onu küstürmek için asla değildir değerli müminler. Bu nedir biliyor musunuz? Bu şudur. Allah der ki ey kulun acziyetinin farkında ol. Seni yaradanının olduğunun senin dertlerine çözüm bulan mercinin yegane, mercinin Allah olduğunun farkında ol. Elini aç, gönlünü aç. Derman iste, deva iste, ilaç iste, çözüm iste. Sıkıntın varsa Allah'a sığın. Ben böyle bir manzaranın, böyle bir Rab-Kul ilişkisinin ortaya çıkmasını murat ettiğim için sana bu şekilde bazı dertler, musibetler, hastalıklar veriyorum. Bunlar senin imtihanın içindir. Bunlar senin Rabbine yalvarman, ona yakarman içindir. Rabbini hatırlaman içindir. Acziyetinin farkında olup kul olduğunu asla unutmaman içindir diye Allahu Alem hikmetini biz dilimizin döndüğü kadar bu şekilde açıklıyoruz. Bu şekildedir değerli müminler. Asla vakat a bir insanın fakir olması, bir insanın zengin olması, bir insanın hasta olması, bir insanın bir takım musibetler ile boğuşmaz, boğuşmuş olması, müşkül durumlarda kalması, değerli kardeşlerim, asla ve kat'a Allah'ın ona ihaneti değil, onu unutması değil, aslında onu hatırlamasıdır. Bakınız, Eskiden konumuz Cuma günü de Cuma namazı ve Cuma günü olacak ama konu açılmışken söylemekte fayda var. Salih insanlar başlarına bir sıkıntı gelmediği zaman bir hastalık, bir sıkıntı, bir problem ile karşı karşıya kalmadığında şöyle derlerdi. Allah bizi unuttu mu acaba? Hiç hasta olmuyorum. Hiç dert yok, keder yok, üzüntü yok. Bir problem yok. Allah bizi unuttu mu ya? Allah bizi imtihan et, etmekten vaz mı geçti acaba gibi bir korkuya da kapılırlar idi. Bunu e, söyleyen birçok alim var. Yine başlarına bir iş geldiğinde de bunun Allah'tan bir, gelen bir imtihan olduğunu bilirlerdi. Ayağına diken bassa bunu günahından yapmış olduğu bir günahtan dolayı olduğunu sezen insanlar olurdu. Bindiği merkep huysuzlaştığında bunun da günahlarından dolayı meydana geldiğini söyleyen salih insanlar olurdu. Hanım'ı itaatsız olduğunda, çoluğu, oğlu, kızı itaatsız olduğunda, ahlaklarının kendisine karşı değiştiğinde, bunun da kendisinin bir hatasından, itaatsızlığından dolayı olduğunu söylerlerdi. Değerli müminler gerçekten bu bağlamda biraz düşünmemiz lazım. Allah'a itaat edince gerçekten bize itaat etmesi gerekenler itaat ederler. Allah'a asi olduğumuzda bize itaat etmesi gerekenler de asi olurlar. Hanımlar, çocuklar, kızlarımız, oğullarımız hani itaat etmesi gereken her işte değil hayır iş, hayırlı işlerde doğru işlerde itaat etmesi gerekenler itaatsız, itaatsız hale geldiğinde bir durup kendimize bakalım Acaba Rabbimize karşı Bizim bir itaatsızlığımız mı söz konusudur Rabbimize karşı bir isyankarlığımız mı Söz konusudur diye Kendimizi kontrol edelim değerli müminler Konumuza dönelim Değerli müminler Cuma Namazı Hicretin ilk yılında Müslümanlara Fars kılınmış bir namazdır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken ayet inmiş ve Cuma namazının farz olduğu kendisine bildirilmiş. O da müminlere bunu ileterek bundan sonra Cuma namazını kılmak gerektiğini, Müslümanların kılması gerektiğini ilan etmiştir. Kuba'da yapmış olduğu istirahattan sonra Ranuna Vadisi'ne doğru yöneldiğinde orada bu ayet nazil oluyor ve peygamberimiz Ranuna Vadisi'nde Medine yakınlarında bulunan Ranuna Vadisi'nde ilk cuma namazını kılıyor. Ve Kuba'ya da haber gönderiyor. Kuba mahalledir Medine'de. Oraya da haber salıyor ki orada da müminler cuma namazını kılsınlar. Yine Medine şehrinin içine haber salıyor. Orada da iki yerde Cuma namazı kılınıyor. İlk cuma namazı bu şekilde değerli müminler. Peygamberimizin ilk cuma namazında okumuş olduğu hutbede neler vardı? Onu buradan size aktarmak istiyorum. Peygamberimiz ilk vermiş olduğu hutbede bakınız sahabesine neler söylemiş? Bakınız buradan aktarıyorum. Ey insanlar Sağlığınızda Ahiretiniz Ahiretiniz için Tedarikli olunuz Muhakkak Bilirsiniz ki Kıyamet gününde Birinin başına Vurulacak Ve çobansız bıraktığı koyundan Kendisine hesap sorulacaktır Yani burada Şunu söylüyor Ey müminler Emrinizde olan çocuklarınızdan, hanımlarınızdan sorumlusunuz, evladı ihanınızdan sorumlusunuz, bunu vurguluyor. Sonra, devam ediyor bakınız, Sonra Cenab-ı Hak ona tercümansız ve perdedarsız olarak bizzat diyecek ki, Sana benim Resulüm gelip de tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim. Sana lütuf ve ihsan ettim. Sen kendin için ne tedarik ettin? O kimse dahi sağına soluna bakacak bir şey göremeyecek. Önüne bakacak cehennemden başka bir şey görmeyecek. Öyleyse her kim ki kendisini velev ki bir yarım hurma ile olsun ateşten kurtarabilecekse yani sadaka vererek Hemen o hayrı işlesin, yarım vurmayla dahi sadaka vererek ateşten kendinizi koruyun diyor. Onu da bulamazsa bari kelime-i tayyibe kendisini kurtarsın, kelime-i tayyibe, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid. Zira onunla bu hayra on mislinden yedi yüz misline kadar sevap verilir. Devam ediyor hutbesinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de bilmiş olunuz ki Allah celle celaluhu bu yılda, bu ayda, bu günde ve benim durduğum yerde cuma namazını kıyamete kadar farz kılmıştır. Cuma namazının farz olduğunu, farz kıldığını o ilk hutbesinde ilan ediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim hayatımda olsun benden sonra olsun adil veya zalim padişahın zamanında bulunsun cumayı hafife alarak veya inkar ederek kılmaz ise Allah iki yakasını bir araya getirmesin işini rast getirmesin haberiniz olsun ki böyleleri tövbe etmedikçe Allah onun ne namazını ne orucunu ne haccını ne de zekatını kabul etmez her kim tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyor hutbesinin sonunda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ranuna vadisinde yapmış olduğu ve irad etmiş olduğu hutbenin tercümesini bu şekilde aktarmış olduk değerli müminler. Değerli kardeşlerim, kalan vaktimizde de cuma namazı 15 dakikamız var ezana. E, bu vakit içerisinde de cuma namazına hazırlık nasıl olur? Camideki adabımız, hutbeyi dinleme adabımız nasıl olur? Hangi kılık kıyafetle camiye gelmemiz lazım? Bunlara da değineceğiz. Ve bu konuyla ilgili Hadis-i şerifleri de burada aktaracağız teala. Öncelikle Cuma namazı kime farzdır onu söyleyelim. Bunlar fukhi meseleler biliyorsunuz ama hatırlatalım. Değerli müminler Cuma namazı akıl baliv olmuş erkek. Her erkek Müslümana akıllı olacak, deli olmayacak, buruk çağına ermiş olacak, hür olacak, yolcu olmayacak, evde büyük has Camiye gelecek kadar bir hastalığı olmayacak, bu şartlarda olan, yani bu özürlerden muaf olan uzak olan her erkek Müslüman Cuma namazını kılmalıdır. Üzerine farz farzdır, farz ayındır. O yüzden Cuma namazına gelmeyen insanların Müslüman evlatlarını görüyoruz. Onlara da tabii ki hatırlatmak bizim görevimiz değerli müminler. Men ra'a İçinizden kim münkeri görürse onu eliyle düzeltsin. Ve men lem onu eliyle düzeltmeye gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Fe men lem iman. Onu sözüyle, diliyle de düzeltemiyorsa o ameliye'den, o çirkinlikten, o münkerden nefret etsin. Buhzesin uzaklaşsın o işten ve sahibinden ki böyle yapanların da kalbinde imanı çok zayıftır. Yani şunu söylüyor peygamber eliyle müdahale edemeyen, diliyle müdahale edemeyen sadece o münkeri görüp de geçip ondan sadece buzeden eden, nefret eden insanın imanı zayıftır diyor. Eğer imanın varsa en azından güzel bir dil ile Hani gücün yetiyorsa elinle düzeltirsin, gücün yetmiyorsa dilinle en azından. Değerli kardeşim, Allah cuma namazını farz kılmıştır. Bu hayırdan gel de sende nasip de nasiplen. Neden şeytana uyup da şurada aheste aheste oturuyorsun. Hadi camiye gidelim değerli güzel kardeşim benim diye söz söylemek zor bir iş olmasa gerek. Bunu yapalım değerli müminler. Bu e, tavsiyedir yani. Bu insan haklarını ezmek, çizmek değildir müdahale etmek, insan hakkına hükürriyetini engellemek değildir. Bu güzel bir tavsiyedir. Güzel bir dil ile yapılan güzel bir tavsiyedir. Baskı yok. Efendim, vurup kırmak yok. Sadece güzel bir eda, hikmetli söz ile o insanın hayrını istediğimizi izhar ederek onu hayra çağırmamız lazım. Münker yapıyor adam. Cumaya gelmiyor. yapacak. Adam mesela diyelim ki içki içiyor. Gideceğiz, diyeceğiz kardeşim. Ya bunu yapmasan. Yüce Rabbimiz bunu haram kılmıştır. Bunun akla zararı var. Sağlığa zararı var. Mala zararı var. Bunun topluma zararı var. Bak birçok kazalar 150 içki yüzünden oluyor. Etme bu işinden uzaklaşalım. Toplumumuz bu işten uzaklaşsın ya. Melun bir şeydir ya. Diye tavsiye etmek zor olmasa gerek ya. İyili tavsiye etmek hiç zor değil ya. Yani. Ha adam der ki ya tamam teşekkür ederim kardeşim sen beni hakka çağırdın ama ben almayayım ya teşekkür ederim sana da der. Sen de dersin ki tamam ya ben görevimi yaptım ister al ister alma dersin gidersin. Burada herhangi bir çalışma herhangi bir zorbalık herhangi bir baskı söz konusu değil. O yüzden bunları yapalım. Maalesef toplumumuzda böyle enaniyetçilik bana necilik var ama bana dokunmayan yalan bin yaşasın, yılan bin yaşasın diye bir düşünce var. Bu çok yanlıştır. O yılan senin önünden geçti sana dokunmadan ama bir gün gelecek seni sokacak. Mesela adam içiyor. O adam biraz sonra direksiyona geçti. Sen de cuma namazını kıldın, arabana bindin, evine gidiyorsun. O adam da direksiyona geçti, karşına çıktı sana vurdu. Bak, yılan seni soktu işte. Ne yapman lazımdı? Onu orada gördüğün zaman... Uyarman lazımdı. Yanlış yapıyorsun. Bak biraz sonra direksiyona geçeceksin. İnsanların canına, malına mal olacak senin bu hatan. Yapma kardeşim bunu. Demiş olsaydın, belki de o iş oradan o işi bırakacaktı. Belki de o kaza meydana gelmeyecekti. Değil mi? O yüzden, emri bir maruf yapmak toplumun sigortası olmaktır. Öyle mi? Çocuğumuz okula gitmediği zaman diyoruz, evladım kalk ya anne baba uykum çok ya bugün gitmesem olur mu evladım okulun geç kalır hadi kalk erken yatsaydın biraz diye ne yapıyoruz onu kaldırıyoruz kahvaltısını yemek istemiyor evladım acıkırsın bir saat iki saat sonra hadi biraz yediyoruz ya bunlar baskı mıdır değil bunlar iyiliği söylemek aynı bunun gibi toplumda hatalar varsa bunları düzeltme yolunda bizim çaba sarf etmemiz değerli kardeşlerim toplumun faydasınadır. Bizim faydamızadır. İyi bir toplum oluşturmak için gerekli gayretlerdir bunlar. Ve bunları elimizden geldiği kadar yap, yapmamız lazım. Hikmetli sözlerle yapmamız lazım. Bağırıp çağırmadan, küfür etmeden. insanların insanlara acıdığımızı, insanlara merhamet ettiğimizi, onları sevdiğimizi göstererek bunu yapmamız lazım. Az isyan ediyor adam. Adam içki içiyor. Ya sen onu sev, sevmen haram değil ki. Gideceksin. Güzel kardeşim. Bak sen kalbinde senin çok hayır vardır. Sen... Çok da hayır yapan bir insansın. Allah'ı da seven bir insansın. Efendim sen gel bu işten vazgeç. Ben seni seviyorum demek bunda bir sıkıntı yok değerli müminler. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Ee, cuma namazına nasıl gelinir? Guslul cum'ati vacibuna ala kulli muhtelim. İhtilam olan Müslüman erkek her Müslümana Cuma günü gusletmek iyidir. Bunu bazı alimler gereklidir, vaciptir diye algılamışlar ama diğer hadislerde de bunun vacip olmadığı bir yapılması gereken iyi bir temizlik olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla mümkün mertebe Cuma namazına gelirken insanın gusl alması, guslak deste alması sünnettir en azından. En az derecesi sünnettir. Neden? Kötü kokulardan uzaklaşır. Ter kokusundan şundan bundan uzaklaşır. Yine güzel kıyafet giymek sünnettir. Güzel koku sürünmek cuma namazına gelirken sünnettir. Bunları yapmak lazım. Çorapların yeni olması, çorap kokusu olmaması efendim, lazım. Ee, soğan, sarımsak gibi şeyler yemek. Bazen de oluyor çok mesela hamsi. Yok, kokuyor mesela. Bunlar da soğan sarımsağı benzer. Yani bunları en azından yediğin zaman diş fırçasıyla bunu gidermek lazım. Bir de güzel kokularla en azından bunu bastırmak lazım. Gerekirse bunu namazdan sonra ertelemek lazım. Bunlara dikkat etmek lazım değerli müminler. Yolcuya cuma namazı gerekmez dedi. Ama bir insan cuma namazı için ezan okunduğunda yolcuya çıkarsa bu doğru değildir. Cuma ezanı okunduktan sonra yolculuğa çıkılmaz namazını kıl oraya öyle çıkın. Ama erken çıktın. Ezan okunmadan çıktın. Bu sefer de yol, yoldasın. Sana Cuma namazı farz değil. Öğle namazını kılarsın. Ama oldu ki yol üzerinde cami vardı. Cuma namazı kılıyorlar. Sen de Cuma namazını orada ilah ettin. Onlarla beraber bu sefer ne olur? Yükümlülükte üstünden kalkmış olur değerli müminler. Cuma namazının fazileti hakkında e, bazı ayetler var. Önce Cuma namazıyla ilgili olan ayeti okuyalım. Cenab-ı Allah Cuma suresi 9. ayeti kerimede şöyle buyuruyor Ya eyyuhallezine Amenu ey iman edenler eğer nudiye salat'e namaz için nidada bulunduğunda yani ezan okunduğunda cuma namazı. Min youmil cum'ati cuma günü namaz için ezan okunduğunda namaza çağrıldığınızda ne yapın? Fas'au ila zikrillah. Allah'ı zikretmek için koşuşun. Camilere koşuşun. Koşun. Bırakın işinizi bilir. Ve darul Alışveriş yapıyorsan alışverişi bırak. Zalikum hayrullekum in kuntum ta'lemun. Şayet anlayacak olsaydınız bu sizin için, bunun sizin için daha faydalı olduğunu anlarsınız, anlayacaktınız. Alışverişi bırakmak cuma namazı için iç ezan okunduğunda özellikle alışveriş yapmak haramdır. İç ezan okunduktan sonra alışveriş yapmak cuma namazı kendisine farz olan bir erkek için alışveriş yapmak yanlıştır, yasaktır, haramdır. O yüzden cuma günü iç ezan okunduktan sonra yapılan bu alışverişler biraz erkek eğer üzerine farzsa o cuma namazı mazereti olmayan bir erkekse sıkıntılıdır değerli kardeşlerim. Sıkıntılı bir durum. O yüzden Allahu Teala diyor cuma günü cuma namazına çağrıldığınızda yani ezanı duyduğunuzda Allah'ı zikretmek için camilere koşun. Bu sizin için alışverişte bırakın. Bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bunu bilseydiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bakınız bir hadis i şerifinde Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu hadis i şerifte şöyle buyuruyor Kale قال رسول الله صلى الله عليه buyurdu ki Hayru yumin طلعت عليه الشمس يوم Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fihi khuliqa Adem Adem cuma günü yaratılmıştır. Ve fihi oduhila'l cenne. Cuma günü cennete Adem sokulmuştur. Ve fihi ohrija minha. Cuma günü de cennetten çıkartılmıştır diyor. Yine başka bir hadis şerifte قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: Men tawadda kim abdest alırsa fe ahsana al-vudu'a abdestini de en güzel şekilde alırsa thumma ata'l cum'a daha sonra bu güzel almış olduğu abdestle cumaya gelirse fastema ve susarak imamın okumuş olduğu hutbeyi dinler ise ufi lehu ma beynehu ve beyne el cumae ve ziyadete ثلاثه ايام iki cuma arasında yapmış olduğu günahlar af edilir. Bir de artı olarak af edilen günler içerisine üç gün daha eklenir. Yani bu ne demektir? Yani insan iki cuma arasında yapmış olduğu küçük günahlar af ediliyor demeli. Bu cuma namazı buna kefarettir. O yüzden cuma namazına daim devam eden bir insan haftalık işlemiş olduğu küçük günahlara da kefaret olacak olan bir ibadeti ihya etmiş, eda etmiş oluyor. Bunun farkındayız. Olmamız lazım. Omen مَسْتَ الْحَفَ حَصَى فَكَدْ لَغَى Kim elini taşa bile sürse boş iş yapmış olur. Yani imam hutbedeyken hani şimdi taşmaş yok burada ama hani önceden İnsanlar toprak üzerinde de maskılıyorlardı. Hani çakıl taşları var. Bir taşla oynasa, imam hutbedeyken, taşı alsa hoplatsa, yanlış yapmış olur, boş iş yapmış olur, diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Değerli kardeşlerim, yine bugünün ve Cuma namazının önemini anlatan birkaç rivayeti daha aktararak sohbetimize devam edelim. Gerçi ezan da okunmak üzere. Ama vaktimiz yettiği kadar aktaracağız. <gülüyor> es salavatul khams ve cum'a ila el cum'a beş vakit namaz ve cuma namazları ve Ramazanu ila Ramazan Ramazandan Ramazana tutulan oruçlar mükeffiratun ma beynehunna aralarında meydana gelen küçük günahlara kefarettir. Yani iki Ramazan arasında geçen günahlara Ramazan orucu kefarettir. İki Cuma arasında geçen küçük günahlara Cuma namazı kefarettir. İki namaz arasında geçen günahlara da kılınan vakit namazları kefarettir. Ya insanda hata etmeyen yok. ama hata ediyoruz. İşte bunlara bu ibadetlere devam ettiğimizde ihlas ile Allah rızasını güderek, Allah'tan bağışlanma dileyerek bunları yaptığımızda değerli kardeşlerim, günahlarımız ne oluyor? Siliniyor. Aziz Allah Celle Celaluhu Celle Şan'a. Günahların birikmemesi için, günah bataklığında boğulmamak için bu ibadetlere müdavim olmak lazım. Bu ibadetleri haklıyla yapmak lazım. Bir de değerli kardeşlerim, ya bu ibadetler sadece görüntüde olmaz camiye gelen insan niçin geldiğini bilecek elini açtığında kimi açtığını bilecek gönlünü açtığında, dert yandığında bir şey istediğinde kimden istediğini bilecek sevecek Allah'ı sayacak Allah'ı ona kulluk sözü verecek ondan özür dileyecek eksiklerini itiraf edecek günahlarını itiraf edecek bu mekanlar bunun içindir en azından bunu tek başımıza yapamıyorsak cuma namazının böyle bir özelliği var Sağımızdaki yapıyor onu örnek alıyoruz. Solumuzdaki yapıyor onu örnek alıyoruz. Önümüzdeki yapıyor onu örnek alıyoruz. Dolayısıyla bu toplu ibadetlerin böyle bir faydası var değerli müminler. Cuma namazı bu açıdan çok önemli. Toplu yapılan bir ibadet. Milli birlik ve beraberliği aşılayan onu aşılayan bir ruhu canlandıran bir ibadet Cuma namazı. O yüzden Evlerde kılmıyoruz. Camilerde toplanıyoruz ve her camide de kılınmaz. Caminin büyük olması, herkese açık olması, mümkün olduğu kadar kalabalıkları toplayıcı olması lazım. O yüzden aralarında 50 metre, 100 metre var. iki yerde cuma namazı kılınmaz. Mutlaka birinde kılınır. Bu ikiliktir. Bu ikilemdir. Bu bu ihtilaftır. Bu sıkıntı doğru. Cumada insanlar Mümkün mertebe toplanmalıdır. Cuma namazları. Mümkün mertebe en büyük camilerde kalabalıklar içerisinde toplanmalıdır. Çünkü bu bayramdır. Bayramı toplu olarak yaşamak lazımdır. Cuma namazı bayramdır. Bayramı da toplu olarak yaşamak lazımdır. Tek tek olmaz. Ufak ufak mescitlerde olmaz değerli kardeşlerim. Caminin adının cami olması neden? Cemaati topladığından ve orada cuma namazı kılındığındandır. Mescidin adının mescid olması neden? Orası sadece 5 vakit namaz içindir de ondan. Cami ile mescid arasındaki fark budur. Birinde cuma namazı kılınır, diğerinde 5 vakit namaz kılınır. Evet, bunlara bileceğiz değerli kardeşlerim bu farkları. Diğer bir hadis şerifi de aktaralım. Ezan bitene kadar. Yine an ibn Ömer İbni Ömer'den Allahu anhu anhum Allah babasından kendisinden razı olsun. Bakınız bu hadisi okuyarak törenimizi bitireceğiz. Eee bitireceğiz değerli kardeşlerim. Şöyle söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ennahuma semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ömer diyor ki kendisi ve babası Allah'ın Resulünü duydular. Ne derken duydular? Yakulu <optimization> diyordu Ala e a'wad min minberinin üzerinde şöyle diyordu. Leyente yanna aqwamun an wad'ihim el cum'at e veya liyhtimanna Allah ala kulubihim. Sonra leykunanna min el Bazı kimseler Cuma namazlarını terk etmekten ya vazgeçerler veya Allah Teala onların kalplerini mühürler de onlar kafirlerden olurlar. O yüzden 3 Cuma namazını sebepsiz yere arda arda terk etmek insanın kalbinin hayra karşı mühürlenmesine sebep olur. Bunları bilmek lazım. Kalplerimiz mühürlenmemesi için bu namazlarımızı mümkün mertebe 5 vakit namazımızı da kılacağız. Cuma namazını da kılacağız değerli müminler. Değerli kardeşlerim, hutbim, vaazımızın sonunda bir ilan var. Yurt dışından gelen öğrenciler var Türkiye'de. İlahiyatlarda okuyorlar. Bunların masraflarını bazı hayır kuruluşları, başta Diyanet Vakfı olmak üzere karşılıyor. Bunlara burslar veriliyor ilahiyat fakültelerinde. Gerek Türkiye Cumhuriyetlerden veya Balkan ülkelerinden veya Afrika ülkelerinden Müslüman ülkelerden gelen gençler var. Gençler. Bunlar ilahiyat fakültelerinde okuyorlar, dinlerini öğreniyorlar. Bunlar tabii fakir insanlar, fakir çocuklar. Hayır kurumları bunların masraflarını ellerinden geldiği kadar karşılamaya çalışıyor ama bu konuda tabii bir tabii eksiklik var. Türkiye çapında bugün bütün camilerde ee, bu talebelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve bunlara burç olmak üzere verilmek suretiyle e, bir yardım e, kampanyası düzenlenmiştir. Bunu da ilan ediyoruz. Allah yapacak olduğunuz, yapmış olduğunuz yardımları şimdiden kabul eylesin. Allah Cumanızı mübarek eylesin. Allah e, hastalarımıza, şifa dertlerimize, deva, borçlarımıza eda nasip eylesin. Allahu Teala bizleri sizleri iki cihanda aziz eylesin o ahırda vanan elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ve fatiha